988 numaralı konu Nuayman'ın bir bedevi ile şakalaşması. Evet, bir göçebe Hazreti Peygambere geldi, camiye girdi, devesini tam caminin önüne bağladı. Resulullah'ın bazı arkadaşları Nuayman bin Amr el Ensari'ye, "Bu deveyi kessen ve bize yedirsen ne güzel olur. Çünkü biz ete karşı çok istekli bulunuyoruz." Hazreti Peygamber devenin bedelini nasılsa sahibine verecektir, dediler. Böylece Nuayman deveyi kesti. Sonra göçebe dışarı çıkınca baktı ki deve kesilmiştir, eyvah, mi kesmişler, diye bağırdı, bunun üzerine Hazreti Peygamber çıktı ve bunu kim yaptı, diye sordu, onlar da, Nuayman yaptı, deyince Hazreti Peygamber onu bulmak üzere yürüdü, o Duba bin Zübeyir bin Abdülmuttalib'in evinde, bir çukura girmiş, üzerine hurma dalları ve otlar atmış, gizlenmişti, Hazreti Peygamber içeriye girince birisi yüksek sesle, biz onu görmedik diyerek Nuayman'ın saklandığı yeri Hazreti Peygamber'e işaret etti, Hazreti Peygamber, onu ora çıkardı, baktı ki yüzü toz toprak içindedir, Hazreti Peygamber, deveyi niçin kestin, dedi, Nuayman, sana yerimi gösterenler bana deveyi kesmemi emrettiler, dedi, Hazreti Peygamber hem onun yüzünden toprağı siliyor, hem de gülüyordu, sonra Hazreti Peygamber devenin bedelini sahibine verdi.